rekat olarak kıldırdı, Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında da kıldım, onlar da 2 rekat olarak kıldırdılar, dedi, sonra namaz kılmaya kalktı, fakat 4 rekat olarak kıldı, ona, müminlerin emirini 4 rekat kıldırdığı için eleştirdiğin halde, sen neden 4 rekat olarak kıldın, dediler, o, cevap olarak, ihtilaf bundan daha şiddetlidir, çünkü Allah'ın Resulü bize hutbe okuyarak, benden sonra bir halife gelecektir, onu zelil etmeyiniz, kim ki onu zelil ederse o İslam'ın hükmünü boynundan çıkarırsınız,